Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar Cem Erçiz ben. Açık Radyoda Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu programda konumuz İstanbul'un ilk yayıncı ve matbaacılarından. Kitapçı Arekel. Konuğumuz Kitapçı Arekel üstüne uzun yıllardır araştırma yapan, makaleler hazırlayan, Sağaf ve yayıncı lütfü Seymen. Lütfü ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet biz her hafta olduğu gibi kansuya kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü konumuza bırakacağız. Ee, eski kitapçılıkla ilgili neler anlatılabilir deyince 19. yüzyılın 3. çeyreğine gitmek gerekiyor sanırım. Çünkü bu dönemde e, kitap daha geniş bir okur kitlesiyle buluşmaya başlıyor. Askerlik, tıp, mühendislik gibi uzmanlık isteyen konularla telif ya da çeviri romanlar, şiir kitapları, tiyatro eserleri de basılıyor ve e, pek çok insana ulaşıyor. Batı'dan alınan edebi biçimlerden olan roman ve tiyatro kitapları da okurun ilgisini çekmeye başlıyor. 1870'li yıllarda bugün de isimleri hala iyi bilinen Ahmet Mithat Efendi ve Ebru Tevfik, ve Ahmet Rasim gibi geniş okul kitlelerine ulaşabilen yazar ve editörler bir yandan da kitap okuma alışkanlığının yayılması için çaba gösteriyorlar. Kitap yayıncılığındaki bu özelleşme çabaları dönemin kendi dinaminci Avrupa'yı gelenekleri benimserken Babari Caddesi'nde de arda -ar arda kitapçı dükkanları açılıyor. Vitrinlerinde ve raflarında yazma kitaplar yerine Avrupa'dan getirtilmiş Frankçe gazete ve kitaplarla birçoğu dönemin Osmanlı aydınları tarafından yapılmış çeviriler ve yeni telif eserler bulunuyor. Birinci Meşrutiyet döneminde Bağbari Caddesi'nde açılan bu Alafranga kitapçılardan birisi de kitapçı Areker Tozlayan Efendidir. Peki Areker Efendi'nin dönemin diğer yayıncılarından ayrılan, onu öne çıkartan özellikleri nelerdi? Bunu da senden dinleyelim Kansu. Teşekkür ederim Cem. E, kitapçı Areker Efendi'nin ee, yayıncılık tarihimizdeki özel yerini Lütfü Seymen'den dinlemeden önce Özet bir bilgi de ben vereyim ee, Bahsettiğin dönemde Babu Ali kitapçılığı çoğunlukla Ermeni kitapçıların elinde ee, Ermeni kitapçıların çoğu ikinci hatta üçüncü bir dil bildikleri için Batı kültürünü de yakından tanıyorlar ee, Ve bu onların kitapçılık sahasında önce olmalarını sağlamış ee, Bu kitapçıların her biri e, Lütfü Seymen geçen yıl Konu ettiğimiz gazete müveziliğinden yani gazete dağı, dağı, dağıtıcılığından gelme. E, Kayserili Kaspar'ın Tedrisat Kütüphanesi, e, Ohannes Ferit Kütüphanesi, Kirkor Faik Efendi'den e, Asır Kütüphanesi ile Alexan Efendi bu dönemin, bu dönemin en tanınmış kitapçıları arasında gösteriliyor. Bunlar aynı zamanda yayıncı tabii ki. E, Arakel Efendi bu kita kitapçılar arasında bugünkü anlamıyla kitap kataloğu sayılacak esami Kütüp yayınlayan ilk yayıncı. E, şimdi ben sözü burada kesip e, Lütfü sevmene bırakmak istiyorum. E, Lütfü abi şöyle başlayalım. E, Arakel Toğduyan yani kitapçı Arakel kimdir? E, ne zaman ve nasıl bu işe başlamış? E, dükkanını nerede açmış? Öyle başlayalım. Eyvallah. Kitapçı Arakel'in hayat hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlı. Biraz da karışık. Karışıklık Arakel için Server İskit ve Jeth gibi yazarların Arakel Afyon Karaysar'lı demelerine karşın Ermeni harflerinin 800. yılı münasebetle yayınlanan Dibudar yani Basın ve Hurufat kitabı da Arakel'in diğer kitapçılar gibi Kayserili olduğunu yazılmasıdır. Ben torunuyla tanıştım. Torunu da Ondan sonra söyledi ki e, biz dede tarafından kayseri diye torun da bunu daha sonra tanıştığımızda evet. doğ, doğ, şey yaptı doğurladı. E, Arekel Tozyon Efendi Kayserili beş kardeşten birisidir. Ohannes, Arakel, Garabet, Tatlı ve Mordiloz. Ohannes okumuş olmakla birlikte bir süre çarşıda bütün Kayseriler gibi pastırma ekmek satarak geçinmiş. Daha sonra da 1869'da Vezirhan'da şey dediğin, kardeşinden evvel küçük bir matbaa açarak 7 yıl boyunca kitap basmış. Sonradan da avukatlığa başlamış bir adam. E, bastığı kitaplar içerisinde Bayan Mansour'a aşı yahut çiçek illetinin birinci tertibi e, çocuklara arkadaş, dürbini, aşk... E, gibi kitaplar var. Bunlar Kayseri'de bastıkları. Hayır, bunlar İstanbul'da bastıkları. İstanbul'a ne zaman geliyor peki? Hayır, bu Arakel'in abisinin bastı. Ha abisinin mi? abisinin bastıklar. Evet. Evet. Adam bir önce pastırma satıyor. Oğlama vezirlik yapıyor ayrıca. Ama sonra pastırma satmaya başlıyor. Pastırma satmayı bıraktıktan sonra da 1869'da 69'da Vezirhan'da küçük bir matbaa açıyor. Arakel'in eee matbaacılığa başlamasının tarihi ise 1875'te birinci ee, Beşiktaş'ın İran'ından sonra e, diğer bir sürü şeyler gibi demin senin adını da andığın Ermeni diğer kitapçılar gibi ki ondan hepsi gerçekten de bir vezirlikten gelme insanlar e, şeydi, 1876'da e, Babar caddesinde açıyor. 46 numarada bir dükkan açıyor öncelikle. Peki onun döneminin benim saydıklarımın dışında diğer önemli yayıncıları kimler ve aralarında Rum ve Türk matbaacıları da var mı? Vallahi ben Rum matbaacıya rastlamadım. Ki vardır aslında büyük bir ihtimalle. Ama e, Türk matbaacıları içerisinde Hacı Kasım Efendi var. Hacı Kasım Efendim de iyi bir kitapçı. E, daha sonra çocukları yeni şarkı kütüphanesini falan da kendisinden sonra gelen kuşak kuruyor. Bir <gülüyor> de Esat Efendi var. Esat Efendi bir hukukçu. Fakat Abdülhamit'in zulmüne karşı e, kitap basamayacağını anlayınca dönüp koşuladır diyor. Onlar var benim bildiğim. Arakeel Tosyanc efendi ne tür kitaplar basıyor? Kimlerle birlikte Arekel çalışıyor? Bu, bu konuda ne, ne kadar bilgiye sahibiz? Vallahi Arakeel efendinin bastığı kitaplar genellikle e, okulda okutulan kitaplar. Yani tarihi Karar adlı bir ders kitabının muhalib Naci ile birlikte yazılıyor. 1885 yani 1301 tarihinde Ebu Ziya Matbaası'nda ilk kez basılan bu kitap değişik tarihlerde ve de matbaalarda 36 baskı yapıyor. Ve bunun son baskısı Harekel öldükten sonra yine Harekel'in matbaasında yapılıyor. Bu, ee, siz bu kitabı gördünüz mü Lütfü Bey? Bu nedir? Bu okuma kitap, yazma rehberi Evet bu kitap, rehber, evet, bu şey kitap bende var. Evet kıraat kitabı bende var. Okuma yazma üzerine çeşitli yazarların kitaplarından alınmış metinlerle okuma yazmayı hızlandıran, çoğaltan, benimseten bir kitap halinde. Hı -hı. Bunu zaten Muallim Naci ile beraber hazırlıyor. Alekel'in e, en önemli özelliklerinden bir tanesi e, yani Muallim Naci ile çok iyi arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Mesela Muhallim Naci'yi e, şey, e, Mithat Efendi, kayınpederi e, Ahmet Mithat e, şey kavga ediyorlar. Kavga edince kızıyla beraber ki kızıyla evli zaten damadı aynı zamanda. Evden sepetleniyorlar. E, kız da daha sonra kocasının evine e, hariçe geliyor. Fener'de beraber yaşamaya başlıyorlar. E, şeyin e, Karısı Mediha Hanım'ın anlattığı bir hikaye var bana çok enteresan gelmişti. Ee, çok fakirlik çekiyorlar parasızlık, pirasızlık çekiyorlar. Muhalim Naci de e, bir gün eve Areker geliyor daha doğrusu. Muallim Naci Areker'le konuşuyor ondan sonra Filuzan adlı kitabını Areker'le konuştuktan sonra yazmaya başlıyor. Çünkü sebebi de e, Mediha Hanım'ın söylediği, Veliha Hanım'ın söylediği şey şu. E, Areker gittikten sonra diyor Naci'nin odasına girdim diyor. Bir baktım ki diyor 30 tane altın diyor, üst üste konmuş vaziyette diyor. Masanın üzerine duruyordu diyor. İkimiz de çok sevindik diyor. E, o parayla üstlerine yeni giysiler alıp yeni bir şeyler alıp ellerine hediyeler alıp tekrar Beykoz'a Ahmet Müzef Efendi'nin yalısına dönüyorlar. Yani böyle bir arkadaşlıklar var ve zaten Arakel dönemindeki bütün yazarlarla Hüseyin Rahmi ile Ahmet Rasim ile ona benzer bir sürü insanla arkadaşlık yapıyor. Reddettiği tek adam var Hüseyin Cahit Yalçın. Hüseyin Cahit Yalçın Arakele Nadide adlı kitabını götürüyor. E, nadire'yi götürüyor fakat Nadire'yi Harekel e, şey, ne düşündüyse ne hissettiyse basmak istemiyor ve Hüseyin Cahit Yalçın'ı geri çeviriyor. Hüseyin Cahit Yalçın da buna acayip bozuluyor aslında ama buna rağmen e, Sayit Paşa ile tanışmasını da Harekel'e borçlu. Çünkü Arakel diye söylüyor Said Paşa ya ben bu herifi merak ediyorum şunu bana gönder filan diyor. Hüseyin Cahit Yalçın'ın e, Said Paşa ile tanışması da Harekel sayesinde oluyor. Hüseyin Cahit Yalçın'ın götürdüğü kitap bir roman herhalde çünkü... Roman, basıyor, roman. Kendi, yazdı, kendi, kendi yazdığı bir roman ama yani romanı beğenmediğinden ötürü mü yoksa Hüseyin Cahit'in şey tabundan hoşlanmadığı işimi bilinmez. Bir şekilde onu reddediyor yani. Lütfü Bey bir şey de sormak istiyorum. Şimdi girişte Kansus da sözünü etti. Esami kütüpler yani kataloglar var. bunların yani Evet ya çok, de. Çok, önemli, çok önemli bence. Niye bizdeki Alakaranga kitapçılığı batılı anlamda başlatan ilk adam bence Arekel. Yani daha sonrası da gelen adamlar yani diğer kitapçılar onu takip ediyorlar. Ee, şeyden sonra kuruluşundan 10 yıl sonra e, 1301'de yani 1885'te kendi bastığı kitaplarla birlikte başka yayıncıların kitaplarında içeren bu ilk Esami kütüpten sonra Arekel Efendi... Çeşitli tarihlerde yedi tane da esami kütüp yayınlıyor. Yani e, Kitapçı kütüphanesi, kütüphanesini kataloğunu, asıl kütüphanesindeki Kirkor 1305'te, Gaspar Kütüphanesi sahibi 1306'da, e, Vatan Kütüphanesi sahibi Ohannes 1308'de ve Cihan Kütüphanesi sahibi Mihran Efendiler ise 1306'da izliyorlar. Biz de ondan sonra bu yayınlanmış kitapları taşraya basmak için e, yollamak için e, bir şekilde Esami Kütüp yayınlanıyor ki ilk bastığı Esami Kütüp'te 987 tane kitap var. Yani bunlar, bunlar konularına göre ayrıldığı zaman başka türlü bir şey ortaya çıkıyor. Arakel Efendi'nin Türk kitapçılığına getirdiği yenilik olarak da e, bunu söylemek lazım ve ifade etmek lazım. E, Arakel Kütüphanesi'nin kataloğu daha 27 kısma bölünmüş 968 kitap. Demin de söyledim atılamıyorum ama tam 968 kitap basılıyor. Ya bu bu katalog yani, bu dini, dini kalan dini... bir belge belge, belge ama bir yandan da kitap satmaya yarıyor değil mi? Yani orada bana yarıyor. Satış, bu, bu, sipariş ediyorlar. Onun ha, için ha. yapılıyor bu yani. Tabii ki Taşra'ya açılmasını sağlıyor. İstanbul kitapçılığının, Bağbali kitapçılığının Taşra'da da bir şekilde açılmasını sağlıyor. Ve buna göre mesela bu kitapta, şeyde, Eskami kütüpte dini içerikli 56 kitap. Adliye ve fıkıh hakkında 29 kitap. E, yasal uygulamaları konu alan 4 kitap. Divanlar ve şehir kitapları olmak üzere, gazeller gazelle olmak üzere 33 kitap kalan basılıyor. Yani en son bölümde ise... 69 kitabın tanıtıldığı Kitaba muhtelife diye bir çeşitli kitap şeyler var. Bu kısımda ahlak, hokkabazlık, yemek, ölçüler, avcılık, psikoloji, yıllıklar, şarkı kitapları, atasözleri, tabirnameler ve yıldıznameler basılıyor. Areke'nin kendisi de kitap yazıyor ayrıca. Bu talimi kırıatın dışında ve beş altı tane kitabı var. Onların dışında bir leke kitabı yazıyor. Lütfen abi oraya geleceğiz biraz Hı, sonra. Tamam. E, hazır bu Anadolu'ya açılmak derken e, biraz hem Arekel efendinin hem de diğer yayıncıların kitapları nasıl dağıttıklarından, diğer şehirlere nasıl gönderdiklerinden bahsedelim istiyoruz. Vallahi burada e, Arakşer kendisine bir gerçekten bugün için bir zatım örgütü diyebileceğimiz bir örgüt kuruyor. E, bu örgütün oluşturulan insanların çoğu da kitapçı, ciltçi, kağıtçı gibi kitaba yakın duran insanlarla Kastamonu'da Risale-i Kurban müellifi Hacı Evliya Efendi gibi Trabzon'da kütüphane sahibi e, kitabı Hamdi Efendi gibi Kosova kütüphanesi müdürü İsmail Hakkı Efendi gibi doğrudan kitapla ilişkisi olan kişiler. Onun dışında da bu, ee, şeyde, Erzincan'da Saakyan Hacık Efendi, Erzurum'da Agoyan Minas Efendi, İzmir'de Kağıtçılar'da Hafız Talat Efendi e, ve Hükümet Caddesi'nde Ahmet Sabri Efendi, Ankara'da Hacı Sofuzade Ali Rıza Efendi, Bursa'da Murat Eberi Efendi, Selanik'te Kitapçı Mustafa Fazıl Efendi, Sivas'ta Berberoğlu Karasut Efendi, Halep'te, Diyarbakir'de, Rize'de, e, Ayıntap'ta, Konya'da ve Kastamonu'da Hacı evli Efendi gibi ve aynı zamanda Yorgaki, Yordunaki Efendi gibi insanlarla de Pamuk Pazarında Hasan Efendi e, Muamiritul Aziz'de, Ohanyan Efendi Elazığ'da yani. Evet, evet Elazığ'da Giresun'da Mehmet Temel Efendi Niğde'de Alayı Misak Efendi, Yan ya da Kamburzade Sadık Efendi gibi döneminin entelektüelleri yahut da bu işlerle uğraşan insanlarıyla kendisine müthiş bir ağ kuruyor. Ee, ben zaten bu Hüseyin Hüsnü Efendi, 7. kolorduda görevli Hüseyin Hüsnü ile yazıştıkları bir 14-15 tane mektubu ele geçirmiştim. Araken de benim ilgim öyle çekmişti çünkü... Hüseyin Hüsnü Efendi kitap tutkunu bir adamdı. Şeyden, Arekel'den Kamusu Alam'dan tutun da ondan sonra şeye kadar akla gelebilecek her türlü kitabı istiyor. Ve mesela Kamusu Alam'ı yollarken Hüsnü Efendi'ye yazdığı mektuplardan birinde işte Efendiciğim bu şeyler fasükür halinde çıkıyor. Fasükür fasükür toplayalım ben ciddi trip size yollayayım diye tekliflerde bulunuyor. Ona yeni çıkan bir kitabı bunu almak isterim diye öneride bulunuyor. Yani gerçekten şey Arekel dönemine göre e, entelektüel aydın sayılabilecek bir yayıncı ve gerçekten de işini seven bir insan. Öyle olduğu için de 1875'den e, 1912'de ölüyor. Ölümüne kadar kitapçılığı yapıyor. yapıyor. E, şeyde mesela yazıyorlar diyorlar ki işte e, çok kitap bastı, çok kitap bastığı için çok borçlandı ve bu yüzden öldü diyorlar ama bu tarihi i Kıraat kitabının 36. baskısı kendi matbaasında öldükten sonra yapılıyor ve oğlu Leon Efendi satmaya başlıyor. Evet. Sonra aile tabi dağıldıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu çöktükten sonra da bir kısmı şeye gidiyor, Fransa'ya gidiyor. Fransa'da e, ordunun Profesör doktor Vahay Efendi e, şey e, şeyin e, Areker'in torunu. Ben torunuyla tanıştım. Orayı anlatac, e, anlatacağız Tamam. E, hazır. E, siz birazcık e, kimliğinden bahsetmişken, biraz meslektaşlarıyla ilişkileri, bir kitapçı olarak özel yanları hakkında neler biliyoruz? Örneğin pahalı bir kitapçı mı? Ee, yani müşterileriyle nasıl bir ya, iletişim kuruyor? Ar Arakel Efendi e, ucuza kitap veren bir insan değil açıkçası. Çünkü bir yandan da ticaret yapmak istiyor. Ve kitapların gerçekten de okunması gerektiği konusunda çeşitli gazetelerde yazılar yazıyor ve kendisi üzerine gelen hücumlarla, hücumları da bu yoldan savuşturuyor. Çünkü diyor kitaplar diyor, pahalı bir şeylerdir diyor. Yani bunu okumanız gerekir diye söylüyor. Ve sabah gazetesinde, başka gazetelerde sürekli yazılar yayınlan bir adam da ayrıca yani. Evet. Peki e, kendi kitapları da var galiba değil mi? E, kendi de kitapları, kendi kitapları, yapıyor. kitapları da var. Kendi kitaplar da var. Ona birazdan, birazdan söyleyeceğim. Ee, ama şunu söylemek gerekiyormuş gibi geldi bana. Buyurun. Bizdeki cep romanları fikrini ilk ortaya atan adamlardan adam hatta bir tanesi diyecektim demeyeceğim. Adam şey Harekel Efendi. Harekel Efendi küçük cep romanlarını icat ediyor. Büyük bir ihtimalle Fransa'daki cep romanlarından hem evet. e, bir şey bu. Ama şu e, şey e, nedir o Halis ya olsun ondan sonra Ahmet Rasim olsun e, Paşa, şey, Sami pa Paşezade, Sezai Efendi'nin küçük elleri, Hüseyin Rahmi Bey'in Paris'te bir teyffül, Ahmet Rasim Bey'in tecari hayatları... Bu cep romanları serisinden ortaya çıkıyor ve e, şunu söylüyor. işte diyor siz diyor okumayı seven insanlar diyor tenezzüye çıktığınız zaman diyor Vapurla ya da diyor işte, trenle seyahat ettiğinizde diyor canı sıkıldığınızda diyor cebinizde bir kitap olmasını istemez misiniz diyor. Bunlar cebe sığacak büyüklükte kitaplar. Bende örnekleri var birkaç tane. E, gerçekten de hoş şeyler, küçük böyle varlık yayınından biraz daha küçük hatalar, biraz daha, daha ama o boyda kitapları basmayı akıl ediyor yani. Bunu da şeyine Esami Kütüphaneler'den bir tanesine e, koyuyor. Kendi kitaplarına gelebiliriz şimdi. Kendi kitaplarının içerisinde bastığı kitapları sayacak olursak ondan sonra e, Çocuklar için Kılavuz, Mektebi Edep 1 ve 2, talimi i Kıraat, Elif Bayi Osmani, Vücudu, beşer ve ilmi hesap gibi mekteplerde yardımcı kitap olacak türden kitapları basıyor. Bunun dışında demin de sözünü etmiştim ben. leker sahalesi basıyor. Bunun da kendi eliyle yazdığı orijinali de bende, kendi matbaasında basılmış matbusu da var bende. E, bu makaleyi ya ilk yazdığım makaleyi genişlettiğim zaman Sözlük o, anlamındaki leke mi bu? Ha, yok, sözlük anlamındaki leke değil. Süt lekesi, çay lekesi, e, işte ev katılan. Leke Öyle mi? <gülüyor> evet. Nasıl? Leke nasıl çıkartılır gibi. Bir... Tabii, tamam. Leke nasıl çıkartılır diye. Yani şeye bulaşmış, elbiseye bulaşmış ya da masaya ya da fayansın üzerine ya da çinin üzerine bulaşmış leke nasıl çıkarılır? İşte Sirke kullandığı zaman şu lekeyi, limon kullandığında bu lekeyi, karbonatla limonun karıştırdığında şu lekeyi çıkartırsın. Kan bu leke, şeyle, şu to, formülle çıkar diye bir takım formüller ve akıllar verdiği küçücük bir risale, 35-40 sayfalık bir risale bu. Peki Baş, başka yayınları var mı ee, ya da başka ki, kimlerle ortak kitaplar yayınlamış bir şeyler ekleyebilir misiniz? Vallahi en ki. çok demin de söylediğim gibi en çok Muallim Naci ile beraber Naci çalışıyor. Talime kuralları evet. beraber yapıyorlar. Ee, Muallim Naci'nin kitapları, yazdığı kitapları basıyor ve Muallim Naci öldükten sonra Muallim Naci'nin terekesindeki kitaplar e, bir şekilde satılıyor ve satılıyor şeyin de Areker'in de evinde muallimnacılık kitaplarından çok olacak ki 1310 yılına kadar olan şeylerde e, esami kütüklerde e, şey e, çok sayıda muallimnacılık kitap kitapları görülüyor ama muallimnacılığın ölümünden sonra ve bu satış gerçekleştikten sonra tek bir kitap dahi esami kütübünde olmuyor artık hı hı. Peki, e, şimdi veda etmiş pardon onu, onu da merak ediyorum şimdi. Valla yayıncılara veda hani benim okuduğum kadarıyla, yazdığı kadarıyla 1912'de öldü diyor. Şu ya da bu sebep göstermiyor ama büyük bir sebep. Yani hastalık sebebi olabilir. Başka bir sebep olabilir. Ama söylendiği gibi battığı için ya da zarara uğradığı için falan değil. Eceliyle ölen bir adam. Yani <gülüyor> ben e, daha önce Lütf bu konuya birkaç kez konuşmuştuk. Çünkü e, Türkiye'de Jules Kahramanı Türk olan tek romanı yani ana kahramanı Türk olan tek romanı inatçı Keraban e, romanıdır ve e, onun Türkiye'deki e, tek çevirisini basan da Arekel matbaası. Tabii yani, fakat, e, o zaman o basılırken 1915 zaten yarım kalmış e, Arekel Tozluyan hayatta değil oğlu Levon, evet, Levon, e, Levon, Levon Tozluyan hayatta fakat 5. formada o zaman cüz cüz denilen evet, şekilde basılıyor. Evet. E, 1915'te kesilmiş. E, yani biz 1915'ten sonra Harekat Sozluyan matbaasının bastığı başka bir kitaba da rastlamıyoruz ama onun öncesinde Ahmet İhsan Tokgöz yani Servet-i Fünun matbaasının sahibi daha doğrusu Servet-i Fünun matbaasının daha doğrusu dergisinin e, dergisini çıkaran Ahmet İhsan Bey e, daha önce pek çok ee, kitabın çevirisiyle ilgili bunların arasında jülvenler de var. Ee, arekel Tozluyan'la birlikte çalışmış. Şey Ahmet İhsan'ın çevirdiği e, jülvenleri arekel basıyor ve Ahmet İhsan o arekel basımlarından kazandığı paradan parayla servet film matbaasını kurabiliyor ve ondan sonra yayıncılığa başlıyor. Fransa'dan bir takım şeyler, e, kriş şeyler getiriyor. Galvaniz, derken, evet. Galvaniz şeyler getiriyor. ya da, bakırdan yapılmış şeyler, krişler getiriyor. Onları dergisinde falan kullanıyor yani. Evet. Peki ailesinden e, kim, ka, e, kalanlar kimler? Siz bir demin e, biraz önce bahsettiğimiz. Vallahi benim o şeyde bitirdim. E, sonra başka bir konuya geçtik. Buyurun. Benim 1993'te işte yayınlanan makaleden, son, makaleden bu demin söylediğim profesörün haberi olmuş. Ee, bir şekilde önce nedeti bulmuş, sonra gelip beni buldu. Ondan sonra... E ben tanıştım adamla yani artık 75-80 yaşını süren bir adam. Ondan sonra dedesiyle ilgileniyor. Mektupları ben neredeyse sat, vermiştim. satmıştım daha doğrusu. Ondan o mektupları ya aldı ya alı, almayı düşünüyordu. Ben de, de harekerle ilgili bu, bilgi buldukça şey yani haber vermemi ya da paylaşmamı istedi. Ben de bir yerlerde kartı duruyor yani benim tanıdığım tek aileden torun e, da, profesör, ordinaliz profesör Dava Efendi. Fransa'daydı Davet Efendi değil mi? Evet Fran Fransa'daydı. Evet, Fransa'daydı. Yani, demek bir, ki Fransa'ya yerleşmişler aile olarak. Aile olarak Fransa'ya yerleşmişler. Evet, doğru Acaba bir kitap vesaire hazırlamış olabilir mi? Dedesi. Vallahi, e, şey, e, sorun e, Vahiy Efendi benim bildiklerimi bilmiyordu. Yani benim yazdığım yazıdan evet, Anşehir'in An evet, An yazdığı yazıdan ve birkaç şeyden yararlanarak kendisi de 8-10 sayfalık bir şey yapmış. Dedesi Hı -hı. hakkında Bilgileri içeren bir çalışma yapmış ama bana verdi o çalışmayı yani orada benim için yeni bilgi yoktu açıkçası Anladım. ama şunu söylemek gerekiyor şimdi isimlerini hatırlamıyorum Arakel Efendi'nin esami kütüpleriyle ilgili Arakel Efendi ile ilgili iki tane bitirme tezi var. Ee, şimdi son olarak vaktimiz azaldı ee, bugün kitapçı Arakel'in bastığı kitapların hepsine sahaflardan ulaşmak mümkün mü? onun bastığı hangi kitaplar özellikle kıymetli sayılıyor tabi bunların başında herhalde e, talibi kıraat geliyor ha, e, bu kataloglar değil kataloglar değil yani kataloglara ulaşmak zaten çok fazla mümkün değil kataloglar taşraya falan verildiği için İstanbul'da çok fazla kalmamış yani Erol abi Erol Uyu Pazarcı e, benim o şeyi Arıker yazdığım sayıda ilk sayıda mütefalikanın ilk sayısında o da esami kütüplar üzerine bir şey yapmıştı 7 tane esami kütübün ee, şey vardı, fotokopisi vardı elinde. Yani elinde olan birinden fotokopi almış. Bende orijinal olarak sadece birincisi var. Diğerleri bende de fotokopi mesela. Ya yani Ama bastığı kitaplara internete bakılsa, nadire bakılsa ya da başka yerlere bakılsa ya da dükkan dükkan sağa sağa dolaşmaya bir şekilde bastığı kitaplardan 5-10 tanesini bulmak mümkün yani. Bende de 4 var galiba. Ee, necdet işli bana bir tane hediye, hediye etti, etti evet. evet onun için onun kıymetini daha fazla bilmem evet, gerektiği ortaya çıktı evet. peki diğer bastığı kitaplara ulaşmak mümkün mü zaman zaman sizinle konuşurken içinde hareket tozlayan mührü olan bazen etiketi tabii, olan kitaplara rastlanır. Onu da söylemek gerekiyor. Yani o dönemin kitapçılarında yani birinci meşruiyet kitapçılarında e, bu kitaplara etiket basma kendi etiketlerini basma e, şeyi var Gaspar Efendi'nin var mesela Hareket Efendi'nin var, Mihran Efendi'nin var küçük küçük etiketlerle sattığı kitapların içerisine basmışlar mesela e, şeyde demin o ettiğim abisi o annesinin bastığı dürbünü aşk benim elimden bir kere geldi geçti ve onun içerisinde mesela hareketin Küçük bir şey vardı, kulu vardı. Arakel Efendi Kütüphanesi, Baba İcaldesi, No. 46 diye yazıyordu mesela. Ee, o zaman e, burada kapatıyoruz. E, Lütfü Sevmen çok teşekkür ediyoruz size. Estağfurullah. E, gerçekten de İstanbul matbaacılık tarihinin, aslında Türkiye matbaacılık tarihinin e, çok önemli bir ismini ve esame kütüpleriyle ile diğerlerinden ayrılan özellikleri bulunan kitapçı Arakel'i, Arakel Tozlayan'ı birlikte konuşma fırsatı bulduk. Tekrar teşekkür ediyoruz. E, haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. Yani şunu da eklemek gerekiyor belki. E, Araker Efendi Türkiye'deki, Osmanlı İmparatorluğu'daki en önemli adamlardan bir tanesi. Avrupa'yı tarzda kitapçılığı başlatmış bir adam. Yani e, sahaflar, sahaflık, sahaflar çağrısındaki sahaflar gibi değil. Yeni kitapları, ders kitaplarını, fizik kitaplarını, matematik kitaplarını bastığı gibi... E, işte Monte Cristo Conte gibi Alexander Ruman'ın başka şeyler gibi yani Pardeyanlar gibi bir sürü kitap basıyor. Fransa e, basılmış ve modu olmuş. Sevedi Montepin'di oydu buydu yani kim varsa onları bir şeyle böyle burnu koku alan e, adam gibi bu kitap satar diye düşündüğü her türlü kitabı bir şekilde basıyor. Ve bu mesela çok da şey oluyor. İstanbul'da ve Taşlı'da onun bastığı kitaplar evlerde şurada burada okunuyor. O yani. zaman döneminin pek çok aydını da çevirmen olarak ona hizmet, hizmet vermiş. Hizmet veriyor ve eli geliş bir adam. Halis da bunu çok doğruluyor. Halis Siyah'ın kitaplarını bastığı zaman sipariş veriyor ve atıyorum ben on altın veriyor mesela. O tarihlerde diyor Halis Ziya, öyle paralar veren başka kitapçı yoktu diyor. E aynı şeyi diye ben anlatmaya çalıştım. Muhalim Naci'nin şey, Füriza'nın kitabı için 30 altın bırakıyor ve şey Muhalim Naci kayınpeder o sayede bu, bu Arışabiliyor. Ya yani o yüzden bence uzak görüşlü bir adam. Peki. Tekrar teşekkür ediyoruz ama. Sağ ol. E, dinleyicilerimize de iyi bir e, hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Eyvallah. Hoşçakalın. Sen de hoşçakal.